Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini Men يهdihi Allahu fela mudille ve men yudlil fela ha ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd fe inne estaqa al kitabullah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr <Gülüyor> Bizden olmayanlar şerhinde Geçtiğimiz hafta Haricilerin 50 sünnetten ayrılan bir fırka Olduğundan bahsetmiştik e, Bu haftada inşallah haricilerin Güncel bazı iddialarına cevaplar sunmaya çalışacağız. İlk iddia Maide suresi 44. ayetiyle ilgili. Allah Azze ve Celle bu ayette kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Şayet yöneticiler Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmettikleri için ayetin belirttiği gibi kafir olmuşlardır denilirse burada zikredilen küfür büyük küfür değil küçük küfürdür. Bunun da 3 ana meselede delili vardır. Birincisi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu ayetin zahirindeki anlamın kastedilmediğinde icma etmiştir. Sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek sebebiyle tekfir edilmesi gerektiğini Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten hiç kimse söylememiştir. Bilakis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri Abdullah bin Şakik Rahimullah'ın dediği gibi bunun zıddına dair icma etmişlerdir. Abdullah bin Şakih bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namaz dışında amellerden herhangi birinin terkini küfür olarak görmezlerdi. Yani namaz dışında amellerden herhangi birinin terkini küfür görmediklerinde sahabenin icmaı vardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekte bir ameldir. Bu icma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi üzerine gerçekleşmiştir. Berabin Azib radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Maide 44, 45 ve 47. ayetlerini okuduktan sonra şöyle dedi: "Hiye fil kufari kullaha." Yani bu ayetlerin tamamı inkar edenler hakkındadır. Bunu Müslim, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Yine İbn Abbas radiyallahu anh'a da vallahi bu ayetlerde Allah Teala Yahudileri kastetmektedir demiştir. Yani burada ayette Yahudilerin kastedildiğini söylemek işte bu ümmet için asla geçerli değil demek değil. Yani kim onlar gibi yaparsa, çünkü ayet e, haber ayetidir. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir hüküm yok da Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler, yani o Yahudiler var ya, onlar kafirlerin ta kendileridir e, buyuruluyor. Yani failler hakkında verilen bir haberdir bu. Dolayısıyla her kim Yahudilerin yaptığı gibi yaparsa, yani onlar ne yaptılar? E, kendileri bir hüküm uydurdular. Allah'ın hükmünü inkar ettiler. Yani zinadenin, recmedin hükmünü inkar ettiler. Kendi uydurdukları hükmü de Allah'ın dinine, Tevrat'a nispet ettiler. Yani üç farklı aşamada üç farklı küfrün hepsini de Yahudiler işlemişlerdi. Bu ümmetten de kim aynı şeyi yaparsa şüphesiz onlar da aynı hükmü giyerler. Yani kendileri hakkında haber verilenler ile birileri hakkında hükmedilecekse haklarında haber verilen kimselerin durumuyla hükmedilecek kimselerin durumunun intibak etmesi lazım. Yani onları kafir yapan şey mücerred olarak Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeleri değil. Fakat onlar kafirler oldukları için bunu yaptılar. İkincisi, İbn Abbas radıyallahu bu ayette zikredilen küfrün küçük küfür olduğunu açıklamıştır. i̇bn Ebi Hatim tefsirinde, İşan bin Hüceyir, Tavus, İbn Abbas radıyallahu yoluyla rivayet ediyor. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek, hükmetmezse onlar kafirlerdir ayet hakkında. iddia ettikleri küfür kastedilmemiştir. Yani onların iddia ettiği gibi büyük küfür değil de küçük küfür kastedilmiştir diyor. Bu bazıları bunun en sağlam isnadının sadece bu tarik olduğunu iddia etmişler. İşte bunda da Hişam bin Huceyr el mekkeyi vardır diyerek itirazda bulunmuşlardır. O bu asırda bu itiraz yapılıyor. Ebu Katadil Filistini bu itirazı yapıyor. Fakat burada büyük bir yanığı vardır. Hişam bin Huceyr el Mekki Bukhari ve Müslim ricalinden, yani sayhayn ravilerinden bir ravidir. Yani hiçbir ravi bulamazsınız ki hakkında ufak tefek ileri geri bir şeyler söylenmiş olmaz. Yani mücerrat olarak bir ravi hakkında eleştiri bulunması onun rivayetlerini terk etmeyi gerektirmez veya rivayetinin sayh olmamasını gerektirmez. Bu sebeple bu ravi hakkında gerek i̇bn Hacer takrib-ü tesipte, gerek hafız-ı El-Kâşif'te lehte ve aleyhte söylenenleri değerlendirerek bu râvinin sika olduğu kanaatine varmışlardır. Üstelik bu rivayet tek bir tarikten de gelmiş değil. Pek çok tarikleri var İbn-i Abbas ulaşan. Mesela İbn-i Hatim tefsirinde şu tarikleri rivayet ediyor. El-Hasem biner Rebi, o Abdurrazzak'tan, o mamerden o İbn-i Tavus'tan, o babası Tavus'tan rivayet ediyor i̇bn Abbas radyalanmaya kim Allah'ın indirikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir ayeti soruldu. Dedi ki, o kebiredir. Yani büyük günah kastedilmiştir. Yani burada küfür ifadesiyle büyük günah kastedilmiştir. Bakın burada herhangi bir e, tevhile de açık bir kapı bırakmayacak şekilde hiye kebir diyor i̇bn Abbas radyalanmaya. Yani o büyük günahtır diyor. Bunu İbn-i Hatim tefsirinde bu ravilerin hepsi de e, yine sayıha-in ricalidir. Muharibe ve Müslim ricalidir. Sahip İslam'da rivayet ediyor. es Sevri, Mamer'den, o İbni Tavus'tan, o da babası tavsel yemaniden rivayet ediyor. Diğer bir tariki. Bir adam İbn Abbas radiyallahu m'a'ya kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetlerini söyledi ve kim böyle yaparsa kafir mi olur diye sordu. İbn Abbas dedi ki bunu yaparsa küfretmiş olur. Lakin Allah'ı, ahiret gününü şunu ve şunu inkar eden kafir gibi değil. Yani onun küfrünün küçük küfür olduğunu, İslam'dan çıkarmayan küfür olduğunu kastediyor. Buna İbn-i Nasır, Tazim-i Salah'da, Taberi tefsirinde, Tahav-i Müşküllü Aser'da, yine Süfyan-ı tefsirinde rivayet ediyorlar. Bu isnat da sahihtir. Ee, Süfyan-ı gelen bu rivayette son cümlenin tamamı i̇bn Abbas radyalanmaya isnat edilmektedir. Ee, Bazıları işte diğer bir tarikinde bu sözün aynısını tavus söylemiştir diyerek. İşte bu sanki aslında Tavus'un sözü. i̇bn Abbas'a ulaşan bir söz değil gibi bazı şüpheler ortaya atıyorlar ve şöyle diyorlar. işte ihtimal gündeme geldiğinde istidlal batıl olur. Bu iddialarla da komik bir duruma düşüyorlar. Çünkü Tavus, i̇bn Abbas radyalanmadan işittiğini mesela burada açıkça söylüyor. Ondan işittiği bir söz olduğunu. Ayrıca Ravi'nin Rivayet hakkında yaptığı açıklama başkalarının yaptığı yorumlardan önceliklidir. Bu da yine e, hadisle ilgili kaidedir. Mesela e, bir sözü veya bir fiili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahabe naklediyorsa, ravi olarak, ilk ravisi olarak, e, başkaları bu hadis hakkında farklı tür yorumlar yapıyor. Fakat rivayet eden ravi Allah Resulü şunu kastetti diyorsa bu ravinin sözüne bakılır. Yani rivayet eden, bizzat ravinin kendi sözüne bakılır. Çünkü olaya şahit olan odur, bu söze şahit olan odur. Ne hakkında söylendiğine şahit olan o kişidir. Başkalarının yorumundan onun söylediği açıklama önceliklidir. Dolayısıyla burada e, hadise şundan ibaret. Tavus Rahimullah e, kendisine Maide 44, 45, 47. ayetleri sorduğu zaman, işte bu bir küfürdür. Ama Allah'ı inkar etmek gibi bir küfür değil. Ahiret gününü inkar etmek gibi bir küfür değil. Yani İslam'dan çıkarmayan bir küfürdür. E bunu söylemiş olabilir. Niye söylüyor? Çünkü i̇bn Abbas'tan işittiği bir söz. Zaten yani Kur'an'ın tefsiri hakkında e, bu temel kaydelerde cahillikten bu şüpheleri atıyorlar. Bir kere şu, şöyle bir şey var. Kur'an hakkında tefsirde bulunmak, beyan içeren bir tefsirde bulunmak e, kimse için meşru değildir. Böyle bir tefsir ancak sahabeden, tabiinden gelirse kabul edilir. Neden onlardan kabul ediliyor? Çünkü onlar mesela sahabi Kur'an'ın açıklamasını bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlardır. Tabiinde sahabeden almışlardır. Mesela Mücahit bin Cebir Raymullah'ın dediği gibi baştan sona iki sefer Kur'an'ın tamamını, tefsiriyle i̇bn Abbas'a ben arz ettim diyor. Her bir ayette duruyor. Açıklamasını diyor i̇bn Abbas diyor. Bu şekilde iki sefer. Bir rivayette üç sefer yaptığı da geliyor. Yani tabi'nin tefsirini, tefsir bilgisini bu yollarla alıyorlardı zaten. Yani bunlar zaten reyleriyle e, bu konudan en çok kaçınan kimseler. Yani Kur'an hakkında reyde bulunmak, e, şahsi görüşleriyle açıklamada bulunmak zaten yasaklanmış bir yol. Bu sebeple bu e, rivayet tefsirlerine ağırlık verilir. Yani insanların, sonradan gelen insanların yaptıkları değişik yorumlarla Kur'an ayetleri hakkında söyledikleri sözler yerine bilakis tabiinden, sahabeden sabit olmuşsa bunlara bakılır. Eğer sahabe ve tabi'in ittifak etmişlerse bunun merfu hükmünde olduğu nettir. Yani Allah Resulü'nden işitildiğinde e, alimlerin ittifakı vardır. Yani bu hükme merfudur. Herhangi bir ayet sahabe tefsir ettiğinde, o ayet tefsir ettiğinde ittifak ediyorlar. Aralarında ihtilaf yoksa veya onlardan gelen açıklamalar birbiriyle çelişkili değilse, lafızları farklı olabilir ama mana birdir. Yani aynı manayı farklı lafızlarla ifade etmiş olabilirler. Bunun hükmen merfu olduğunu usulcülerde ittifakla belirtiyorlar zaten. Burada da aynı durum söz konusu. Tavus Rahimoğlu'na işte bu ayetler sorulunca bu inkar etmek gibi değil. Yani İslam'dan çıkaran bir küfür değil ama bir küfürdür. Yani küçük küfürdür İbn Abbas'ın dediği gibi bu sözü söylemiştir. Başka bir yerde de bunu İbn Abbas'tan işittiğini açıkça tasvir etmiştir. Az önce saydığımız isnat herhangi bir şaibe bulunmayan bir isnat. Süfyan-ı Sevri Ma'mer'den, Ma'mer bin Raşid'den o İbn Tavus'tan o da Tavus el-Yemani'den rivayet ediyor. Diyor ki ben İbn Abbas'a sordum o da böyle söyledi diyor. Evet. Yine bu konuyla ilgili şu şüphe olarak ortaya atılan şeylerden birisi işte bu konuda sahabe ittifak etmemiştir diyorlar. Yani e, İbn Mesud buna büyük küfür demiş, İbn Abbas küçük küfür demiş. Böylelikle ittifak etmemişlerdir. ihtilaf vardır diyorlar. Böyle bir şüphe atıyorlar. E, ve bunu şu rivayete dayandırıyorlar i̇bn Mesud radıyallahu anh'a rüşveti soruyorlar suhtur diyor yani Allah'ın gazap ettiği bir şey maide 41. ayetinde geçen suht yemek yani el kitabın alimleri rüşvet diyordu hükümde hükümde olana gelince o küfürdür diyor yani hükümde rüşvete gelince o küfürdür diyor ve maide 44-45-47. ayetlerini okuyor Evet, burada i̇bn Mesud radıyallahu an rüşvetin büyük bir günah olduğunu, gazabı gerektiren büyük bir günah olduğunu söylüyor. Ama hükümde olursa bunun daha şiddetli olduğuna işaret ediyor. Yani tıpkı Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın işte hanımına arkadan yaklaşan kimsenin küfrettiğini, yani körlük edip küfrettiği bu manada bunu söylüyor. Üstelik, özellikle hükmün zikredilmesi, biz zaten herhangi bir hükmün Beşeri bir hükmün hangi yolla olursa olsun, ister rüşvet yoluyla, ister hevaya uymak yoluyla beşeri bir hükmün dine nispet edilmesine zaten bunun küfür olduğunu kabul ediyoruz. Yani akidemiz budur. Küfür olan şey evet bu. Yani Diyelim şeriatla hükmeden bir ülkedeyiz. Adam müftiye veya kadıya gidiyor. Ve bir haramı helal yapması için Başkasında olan bir hakkını mühtünün veya kadının fetva vererek kendi lehine o hak senindir. Yani aslında haram olan bir şeyi helal ittihaz etmek için, ettirmek için hakime rüşvet veriyor, kadıya rüşvet veriyor. Böyle bir rüşvetin yine küfür olduğunu kabul ederiz. Yani İbn-i Mesud sözü gayet yerindedir. Ama i̇bn Abbas'ın sözüne aykırı değildir. Çünkü... Mücerret Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmek ve herhangi bir hükmü Allah'a nispet etmek. Yani Allah'ın hükmü dışındaki bir hükmü Allah'a nispet etmek, dine nispet etmek farklı şeylerdir. Yani burada vakaların farklılığı söz konusu. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın küfür dediği şey başka bir vakayla ilgili. Yani herhangi bir hükmün Allah'ın dinine nispet edilmesiyle ilgili. i̇bn Abbas'ın bahsettiği şey ise o da hükümle ilgili ama... Allah'ın dinine nispet etmek sizi. Allah'ın indirildiğinden başkası hükmetmek. Evet. Ee, Ehl-i Sünnet'e göre rüşvetin küfür olmayıp büyük günahlardan olduğunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Nitekim gerek bunu nakleden i̇bn Mesud radıyallahu anh bu sözünü nakleden Taberi, gerekse Ehl-i Sünnet akidesine dair kitapları yazan İbn-i Ebu Okberi, Ebubekir el-Hallal gibi alimler Hatta bu sözü kendi aleyhlerine delil kabul eden hariciler dahi, yani ilk dönemdeki hariciler dahi i̇bn Mesud'un sözü bizi destekliyor diye bu ayeti i̇bn işte Mesud'un sözüyle desteklememişlerdir. Onlar bile kendi aleyhlerine delil olarak kabul ediyorlar i̇bn Mesud'un bu sözünü. Yani şöyle mesela Taberi Rahimullah Mayda 44'ün tefsirini yaparken işte bu ayetin bu ayette kas derilenin küçük küfür olduğunu söyleyenler diye, bu görüşte olanlar diye bir baba açıyor. Bunlar arasında İbn-i Abbas'ın sözünü zikrettiği gibi altında İbn-i Mesul anh'ın bu sözünü zikrediyor. Yani bunlar şunu kastediyor esasında. Sahabe Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kullandığı gibi bazı teyillerdeki ağırlığı belirtmek için ona küfür tabirini kullanmışlardır. Mesela işte sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin hadisinde olduğu gibi. Veya Müslümana söylemek pısk, onu öldürmek küfürdür hadisinde olduğu gibi. Yani Müslümanı öldürmek başlı başına bir küfür değildir. Ama bu olayın şiddetine için Allah Resulü Aleyhisselatü bunu böyle buyurmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresindeki ayette müminlerden, bakın müminlerden diyor, iki taife birbiriyle vuruştuğu zaman, Zulmeden tarafla Hakk'a dönünceye kadar, yani aralarını ıslah etmeye çalışın, eğer bunu yapmazlarsa zulmeden tarafla Hakk'a dönünceye kadar savaşın diyor. Yani müminlerden iki tayfenin vuruşması, birbirlerini öldürmeleri, savaşmaları söz konusu ediliyor bu ayette. Allah Azze ve Celle ikisinden de iman vasfını kaldırmıyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hasan Radiyalan hakkında benim bu oğlum, Torununu kast ediyor. Benim bu oğlum Seyid'dir. Efendidir. Müminlerden iki tayfen veya Müslümanlardan iki tayfen arasını bulacak, ıslah edecektir diyor. Bu iki tayfe birisi Ali radıyallahu an taraftarları, diğeri Muaviye radıyallan taraftarlarıydı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikisi hakkında da mümin tabirini kullanıyor. Halbuki bunlar birbirlerini öldürüyorlardı. Bunun gibi yani bu mutlak olarak küfür değildir. Fakat bunu şöyle açıklamıştır mesela şarihler. Bir kimse birisini sırf Müslüman olduğu için öldürürse bu küfürdür. Yani onu dinden çıkaran bir küfürdür. Ama öyle değilse nankörlük manasında bir küfürdür. Yani büyük günahtır. Tabi'nin bazıları i̇bn Abbas Radyalama'nın öğrencileri bu ayette zikredilen küfrün dinden çıkaran küfür olmadığını açıklamışlardır. Onların aslında bu açıklamaya muhalefet eden kimse de olmamıştır. Yani sahada arasında muhalefet olmadığı gibi tabiin nasrında da bir muhalefet olmamıştır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a bu ayetin tefsiri hakkında hiçbir şey söylememiş olsaydı bile, yani şu gelen rivayetler sabit olmasaydı bile, tavus ve ata adam, Allah her ikisine de rahmet etsin, sabit olan açıklamalar onlara muhalefet eden kimse olmaması sebebiyle yine hüccet olurdu. İbn-i Teymi tabinin tefsiri hakkında şöyle der. Onlar bir konuda birleşirlerse yani ittifak ederlerse bunun hüccet olduğunda şüphe yoktur. Eğer ihtilaf ederlerse bazılarının görüşü diğer bazılarının ve kendilerinden sonra gelenlerin görüş aleyhine delil olmaz. Yani tabiinden diyelim farklı birbirleriyle çelişen görüşler geliyor. Geliyor derken mesela vatandaş Aço İbn Ketir tefsirini yani Türkçe'de onlar olduğu için veya Kurtu bir tefsirini bakıyor ki İkrim'e böyle demiş veya Ata böyle demiş işte Ebu Micdez böyle demiş diyor e, bu kitaplarda nakledilen bu rivayetlerin çoğunun isnatları sahih değil hatta i̇bn Abbas'tan sahabeden gelen rivayetlerin çoğununda aslında isnatları oldukça çürük isnatlar e, çok nadirdir yani tefsir hakkında sahih olarak gelen, sahih ve olarak gelen mesela Kata'de'den e, sahip bir tarik var Hasen bir tarik var. Zayıf tarikler de var pek çok. Mücahit Reynolat'tan gelen yine böyle sayıh tarikler var. Hasen tarikler var. Bir de zayıf tarikler var. Kopuk isnatlar var vesaire vesaire. Yani her birine ulaşan yani tefsir kitaplarında zikredilen bütün rivayetler bu tabiden, bu sahabeden sayıh olarak geliyor değil. Buna da dikkat edilmesi lazım. Sayıh olarak gelip de eğer birbirine e, tenakuz arz eden, yani birbirinden apayrı açıklamalar nakledilmişse bu mümkündür. O zaman işte tabinin böyle kavilleri birbirine aleyhine hüccet olmaz. O zaman ne olacak? Hemen bir çıta yükselene çıkacağız. Yani tabin ihtilaf etmiş. Ne olacak? Sahabeye bakacağız. Sahabeye baktık ya bir şey bulamadık veya onlarda da ihtilaf var. O zaman doğrudan nasların mantığına bakacağız. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen veya ayet din e, birebir lafzı neyse ona bakacağız. Bu iki açıklamadan herhangi birini tercihe gitmeyiz. Bilakis e, lafzın sınırında dururuz. Bu lafızlara ziyade olarak veya eksiltme olarak bir şey geliyorsa bunların açıklamalarında bunlar kabul edilmez. Hayır. Ayette böyle diyor. E, bunun sınırlarında dururuz. Evet. İbn-i buna işaret ediyor. Evet. O da evet böyle bir durumda. Yani ihtilaf olduğu zaman Kur'an ve sünnet lugatine veya genel Arap lügatine yahut sahabe görüşlerine müracaat edilir. Yine şöyle diyor, sahabe ile tabiinin mezhebinden ve tefsirlerinden ayrılıp onlara muhalif olanı tercih eden bu konuda hata etmiştir. Hatta bidatçıdır. Ama eğer müştehit ise hatası bağışlanır demiş. Fetevasının 13. cildinde her ikisi de. Yani mesela Mayda 44'ün tefsirinde sahabenin dedi ki icması bu. Hanbî'nin icması bu. Allah Resulü'nden gelen de malum. Farklı yollara gidiyorlar. Bunlar ya hata etmiştir ya bidatçıdır. Çünkü icmaya muhalif bir itikat. Şayet küfür kelimesi mutlak olarak kullanıldığında bundan büyük küfrün kastedilmesi esastır. Zira bir şey mutlak zikredilince onun tam hali, kemal hali kastedilir denilirse buna cevap şöyle. Bunu söylemenin bir faydası yoktur. Zira bu ayette küçük küfrün kastedildiğini İbn-i Abbas radyalarına ve arkadaşlara açıklamıştır. Asırlardır onlara muhalefet eden olmamıştır. Eğer İbn-i el-küfr şeklinde belirlilik taksı, eliflamlı olarak gelen küfür kelimesiyle ancak ve sadece büyük küfrün kastedilmiş olduğunu e, değertmesi getirilirse, İbn-i şöyle diyor, belirlilik taksıyla gelen el-küfür kelimesi, bilinen küfür. Yani dinden çıkaran küfür hakkında kullanılır. Bu şüpheyi de zaten getirdiler tekbirciler. İbn-i Teymiye burada zikrettiği mastar olan el-küfür ile ismi fail olarak gelen el-kâfir arasında fark vardır. Mesela İbn-i Teymiye Raymolla, e, değişik yerlerinde bunu söylüyor. Mesela el-küfür, el-zulm, el-fısk Bunlar büyük fıska, büyük zulme, büyük küfre delaletler eder. Yani kişiyi dinden çıkaran küfürdür bunlardır. Bu doğrudur. Yani i̇bn Teymiye'nin bu tespitte e, itiraz edecek bir mahal yok. Fakat İbn-i el küfür hakkında bunu söylüyor. El kafir hakkında söylemiyor. El fasıf hakkında söylemiyor. El zalim hakkında söylemiyor. Şayet el elif el gelmiş zalim evlamlı gelmiş fasık, evlamlı gelmiş kafir hakkında söyleseydi zaten İbn-i bu sözü naslara aykırı olurdu. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın duası Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. O balığın karnına hapsedildiği zaman La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demiştir. Yani senden başka ilah yoktur. İnni La ilahe illa ente subhaneke sen noksanlardan münezzeh etsin. İnni muhakkak ben kun minez zalimin muhakkak ben zalimlerden oldum. Burada zalimlerden oldum derken ez zalimin diye eliflamlı bir e, kalıp ifade zikrediyor Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam dilinden. Yani bu iddiaya e, mahal verilecek olursa bütün ez zalim ez ifadeleri işte kafirlerdir manasına gelecek olsaydı Yunus Aleyhisselam'ın işte ben kafirlerden oldum demiş gibi manada yorumlanması lazımdı ki bundan onu tenzih ederiz. Yine Bakara suresinde bir ayet daha var ki numarasını şu an hatırlamıyorum. El-Fasik'in veya El-Fasik'un kalıbında eliflamlı olarak e, günah işleyenler hakkında geliyor. E, bu da böyle bir iddianın yerinde olmadığını gösteriyor. İbn-i de zaten bizatihi kendisi gerek Maide 44'ün tefsirinde gerek e, başka yerlerde burada küçük küfrün kastedilini savunan birisi. Yani burada şuna dikkat edilmesi lazım. el küfür mastarı. Yani fiil. Fiilin kendisi. Kendisinin hükmü. El-kâfir, failin hükmü. Mayda 44'te geçen failler hep. Ha-ülâ-il-kâfirun, ha-ülâ-il-fâsikun, ha-ülâ-iz-zalimun. Zalimun. Yani bu Küfürdür, bu zulümdür, bu el fısktır demiyor Allah Azze ve Celle. Buraya dikkat edilmesi lazım. Evet. İbn-i Elbani'nin teklirle ilgili bir suale cevabına not olarak şöyle demiştir. Şeyhülislam İbn-i küfür kelimesi belirlik taksıyla gelirse büyük küfür kastedilir şeklindeki sözünü, işte onlar kafirlerdir. Mayda 44 ayetinden dolayı teklire delil getirmek, Kötü anlayıştandır. Halbuki ayette el-küfür kelimesi geçmiyor. İbn-i Teymiye el-küfür kelimesinden bahsediyor. Doğrusu, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın nekra gelen, küfür kelimesiyle marife olarak gelen, el-iflam takıl olarak gelen el-küfür kelimesinin arasındaki fark açıklamasıdır. Yani el-küfürle küfür. İkisinin arasındaki farkı açıklıyor i̇bn Teymiye. Fakat vasıflamaya gelince dinden çıkarmayan küfrü anlatmak için ha kafirun diye nekre olarak da söylersin, ha ülâ kafirun" diye de marife olarak da söyleyebilirsin. Bu fail hakkındadır, vasılama hakkındadır. Fiilin hikayesi değildir. Buna dikkat etmek lazım. Bu da <gülüyor> yani bu şüpheyi dile getirenlerin e, Arap dili hakkındaki cahilliklerinden kaynaklı bir şey. Eğer terk sebebiyle tekfir, Allah Azze ve Celle'nin her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte asıl kafir olanlar onlardır. Ayetinin zahiri değil midir? Yani ayetin zahiri işte onlar kafirlerdir demeyi gerektirmiyor mu denilirse evet ayetin zahiri budur. Lakin el Sünnet ve Cemaat bu ayetin zahirine göre alınmaması hususunda icma etmiştir. Hatta bu ayeti zahirine göre alanları haricilik ve mutezileye nispet etmişlerdir. Bunun delili İmam Acurri'nin şu sözleridir. Said bin Cübeyr Rahimallah şöyle demiştir. Zaten e, bunun bu konudaki icmayı sahabeden ve tabinden az önce aktardık. Diyor ki Said bin Cübeyr, Haruriye'nin yani harcilerin tabi oldukları müteşabih ayetlerden biri de şudur. Her kim alan indirikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Mayde 44. Onlar bu ayeti, Sonra kafir olanlar putları Rableriyle denk tutuyorlar. En'am birinci ayetiyle birlikte değerlendiriyor. Yani aynı şekilde küfürmüş gibi değerlendiriyor. Ve yöneticinin haktan başkasıyla hükmettiklerini görünce şöyle diyorlar. O küfretmiştir. Küfreden de Rabbine denk tutmuş ve şirk koşmuştur. Bu ümmet müşriktir. Böylece gördüğün gibi huruc ediyor ve savaşıyorlar. Çünkü onlar müteşabih olan bu ayeti tevil etmektedirler. Yani müteşabihin Tevilinin peşine düşmektedirler. Bunu Hasan bir isnatla Ağacur-i Eşşeriya'da İbnül Münzir tefsirinde rivayet etmişlerdir. Hafız İbn-i Abdilberrahimullah da şöyle der. Bidad ehlinden harciler ve mutezile gibi bir topluluk bu konuda sapıtarak bu ve benzer rivayetleri günah işleyenleri tekvire delil getirmişlerdir. Allah'ın kitabından zahirdeki anlamı kastedilmeyen ayetleri delil getirmişlerdir. Bunlardan birisi, her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte asıl kafir olanlar onlardır, ayetidir. Yani gördüğü gibi burada harcılık ve mutezilerinin e, bu ayeti zahirine tutunarak, yani müteşabihlere tutunarak e, bu şekilde hareket ettiğini İbn-i de ifade ediyor. Kurtuğu Biraymullah da diyor ki, mayda 44 ayetini günah sebebiyle tekfir eden harciler delil getirmiştir. Halbuki bu ayette onlara delil yoktur demiştir. Allame Ebu Hayyan el-Embülis'i de şöyle diyor. Hariciler bu ayeti Allah'a isyan eden herkesin kafir olduğuna delil getirmişler ve şöyle demişlerdir. Bu ayet Allah'ın indirinden başkasına hükmeden herkesin kafir olduğunu ifade etmektedir. Her günah de Allah'ın indirinden başkasına hükmetmiştir. Bundan dolayı kafir olur. Şimdi bakın bu ifadeyle şu mesele daha da bir netlik kazanıyor. Şimdi mesela haricilik akidesini gündeme getirenlere e, biz itiraz ettiğimizde diyorlar ki yani haricilik dediğiniz büyük günahtan dolayı tekfir etmektir. Biz büyük günahtan dolayı tekfir etmiyoruz gibi bir savunma yapıyorlar. Peki neden dolayı tekfir ediyorsunuz? Maide 44'ten dolayı. İşte aynı şey. Yani büyük günahtan tekfir ediyorsunuz. Zaten haricilerin çıkışı da bu noktada. Yani maide 44 ile yöneticileri tekfir etmek. Çünkü onlar Allah'ın indirildiğinden hükme diyorlar iddiasıyla. Ali radıyallahu anh'ı, sonra İbnü Zübeyr radıyallahu radiyallahu anh'ı tekfir ettiler. Dolayısıyla her günah işleyen de, yani siz bu yöneticileri mesela Ali Radyallahu ne diye tekvür ediyorsunuz? Allah'ın diriliğiyle hükmetmiyor. O zaman her günah işleyen de edin. Çünkü günah işleyen herkes Allah'ın diriliğiyle hükmetmiyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Yani Ali Radyallahu anh bile kurtulmuyor bundan. İbn-i bile kurtulmuyor. Yani günah mi kurtulsun? İşte buna dikkat çekiyor Ebu Hayyan el-i Yani bu onların, harcilerin büyük günahtan dolayı tekfir etmesindeki beyanakları zaten bu. Mayda 44. Belki bu konuda söylenecek çok şey var. Ee, mesela aynı kişiler günümüzdekileri e, uzantıları harcilerin günümüzdeki uzantıları Ebu Hanife'yi tekfir etmiyor. Harciler, ilk harciler daha mertli derken biz bu gibi şeyleri kastediyoruz. Adamlar Ali Radyallahu'na bile dinlemiyor, tekfir ediyor yani. Yani çünkü söyledikleri sözlerin ortaya koydukları iddiaların gereği Ali radiyallahu anh'ın bile tekbir edilmesi veya başkalarında tekbir edilmesi. Diyoruz ki siz Ebu Hanife'yi tekbir ediyor musunuz? Niye derim o İmam-ı Azam'dır diyorlar. Kardeşim siz bu yöneticiyi ne diye tekbir ediyorsunuz? Allah'ın indiriliğine hükmetmiyorlar. İşte zina serbest bırakıldı, içki serbest bırakıldı falan filan. Ebu Hanife de serbest bıraktı. Yani... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisiz nikah kıyan kimsenin zina etmiş olduğunu. Yani velisinin izni olmadan evlenen bakire kızın zina etmiş olduğunu bildiriyor. Hanefi mezhebinde velisinin iznine gerek yoktur. Eğer kız reçit olmuşsa o velisinin izni olmadan evlenebilir diyorlar. Bakın Allah Resulü zina dediği bir şeyi meşru kıllar. Hem de dine atfederek. Eğer böyle tekbir yaparsanız, e, serbest bir şey olsaydı şu yöneticilerden daha çok Ebu Hanife belki tekfir ederdi. Ama Ebu Hanife'yi böyle tekfir eden kimse yoktur. Tekfir eden var da Kur'an mahluktur dediği için tekfir etmiş bazıları. Ondan da tevbe etmiştir Ebu Hanife zaten. Ondan sonra içki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sarhoş eden şey hamrdır. Hamrın az da da haramdır buyurur. Ama Ebu Hanife e, üzüm dışında elde edilen şeylerden çünkü Ayet nazı olduğu zaman, Maide suresindeki ayet nazı olduğu zaman e, sahabenin bildiği hamr, yaygın olan hamr üzümden elde ediliyordu. Şarap üzümden yapılıyordu. Üzüm dışında elde edilen sarhoşluk verici içkileri diyor Ebu Hanife, sarhoş etmeyecek miktarını içmekte sakınca yoktur diyor. İçkiyi serbest kıldı mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bir damlası bile haram. Yani azı da haram, çoğu da haram diyor. Eğer çoğu sarf ediyorsa diyor. Ebu Hanife'de tam aksini söylüyor. Ve bu dine nispet ediliyor, dikkat edin. Helal iddiaz ediliyor. Bunun gibi belki bir sürü örnekler çıkar. Bu sadece Ebu Hanife ile de değil. Yani din adına konuşan, ilim yapan herkesin başına gelebilir bu. Yani gaflet ettiği delil olur, şu olur, bu olur. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Kadınların mehirlerine sınırlama koymak istediği zaman, e, o işte iştahat etti, o Allah'ın indiriliği hükmediyordu diyorlar. Hangi ayete dayanarak hükmetti? Kadınların mehirlerine sınırlama koydu. Hangi ayete dayanarak, hangi hadise dayanarak iştahat etti? Fakat o anda bir gaflette bulunmuştu Ömer radıyallahu Bir kadın hatırlattı, sokakta karşılaşınca. Ey müminlerin emiri böyle demişsin ama Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 20. ayetinde Kıntarlar ağırlınca bile mehir vermiş bile olsanız Onları geri almayın diyor Yani kıntarlar ağırlınca bile olsa diyor Allah Azze ve Celle Sen 12 ukiye ile sınırlıyorsun mu? Nasıl sınırlarsın diyor Ömer radıyallahu diyor ki Ömer yanıldı kadın doğru söylüyor Şimdi bu kadın onu uyarıncaya kadar Ömer radıyallahu ne yaptı Neyle hükmetti Kur'an'la mı hükmetti? Sünnet'te mi hükmetti? Hatta bu söz şunu gerektirir, rey ile hükmeden, rey ile iştahatta bulunan, kıyas yapan herkesin tekvirini gerektirir. Ama bunlar o samimiyette de değil. Yani bir iddia ortaya atıyorlar, Mayda 44, Allah'ın ile hükmetmeyen herkes kafirdir. Herkes mi diyorsun? Herkes diyor. Peki kıyas yapanlara ne dersin? Adamlar başta kendisi kıyası kabul ediyor, kıyas şer'i hüccettir diyor. Peki kıyasalla mı indirdiğimi değil. Nasıl oluyor? Yani ilk haricilerdeki e, samiyet bu açıdandı. Bunlar bir kural koyuyor, kendi koydukları kurala kendileri de uymuyorlar. Mesela ilk hariciler, ilk e, işitle beraber ilk haricileri bir kıyaslayın. İlk hariciler e, eman meselesini kabul ediyordu. Eman verilmiş kimseye dokunmuyordu. Yani bu konuda bir şeyleri vardı. Bunlar eman da tanımıyor. Niye? Çünkü zaten eman verdiği eman veren kişi kafir diyor vesaire vesaire. Pek çok açıdan günümüzdekiler çok daha beter. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gelen zaman bir öncekinden daha beter olacak diyor. Önceki sufiler çok iyiydi, sonraki sufiler sapıttı gitti. Önceki eşariler iyiydi, sonraki eşariler sapıttı gitti. Önceki eşariler tevil yapıyordu, sonraki eşariler, sonraki maturidiler tatil yapıyor, iptal ediyor. Ama eşar diyor, maturidiyiz diyor. Hayır, aslında cehmiliğin e, e, önerilerini savunuyor. Farkında değil. Önceki selefiler de hayırlı kimselerdi. Sonraki selefiler onlara sadece kısmen benziyor. Yani her alanda, harcilerde de böyle işte. Önceki harciler de harciliklerin de samimiydi, sapıklıkların da samimiydi. Sonrakiler daha değişik modlardalar. Mu'tezlesi de öyle, sünnet inkarcısı da öyle. Yani biz zamanın sonundaki kimseler olarak her şeyin böyle deforme olmuşuna kaldık maalesef. Bu yüzden karşıda muhatap olarak alacağın insanlarla da bir temelde buluşamıyoruz. Mesela Hizbut belki bazı kayıtları dinlemişsinizdir. Biz zeminde buluşamıyoruz. Ya tamam, <gülüyor> bir zeminde buluşamıyoruz. Yani kitap ve sünnet zeminde buluşamıyoruz da. Bari sizin kendi Hizbutların koyduğu kayıtları üzerinden konuşalım. İnanın onlarda bile e, tamamen farklı şeyler. Mesela Takıiddin Nebhani bir şeyler koymuş. Kitabında bir şeyler yazmış. Adam Takıiddin Nebhani'nin kitabında ne yazdığını bile bilmiyor. Neyi kastettiğini bile bilmiyor. Tamamen e, habersiz, kuru kuruya işte fanatiklik icabı hizbutlarırcı olmuş. Ders veriyor bu adam. Neyi savunduğunu bilmiyor. Körlük her noktada. Evet. <Gülüyor> Muhammed Reşit Rıza, meşhur fıkıh imamlarından hiçbiri bu ayetin zahini söylememiştir demiştir Mayde 44 için. Eruz sünnet Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmenin bazı şekillerinin büyük küfür olmayacağında yani tamamının değil de bazı şekillerinin büyük küfür olmayacağında ittifak etmişlerdir. Hafız İbn Abdilber dedi ki: Alimler bilerek ve kasten hükümde zulmetmenin büyük günah olduğunda icma etmişlerdir. Bilerek ve kasten yani ilim var, kasıt var ve hüküm meselesi ve burada zulm ediyor. Bunun büyük günah olduğunda küfür değil, büyük günah olduğunda icma etmişlerdir. Bak bu icmayı İbn Abdil Ber de naklediyor. Dikkat edin mesele hüküm meselesi. Dolayısıyla biz bu noktada şu hadisi de delil getiriyoruz. Duymuşsunuzdur diğer bazı derslerde. Yani zalim yönetici zulmedip sırtına vursa, manlasa bile dinle ve itaat et diyor. Ve bu zalim yönetici, nasıl bir yönetici? Müslümanların, elhal hal ve ahdinin, ileri gelenlerinin biat ettiği, yani hükmü sabit olmuş bir yönetici. Fakat bu zulmediyor. Zulmedilen hüküm, Allah'ın hükmü değildir. Yani Allah'ın hükümlerinde, Resul'ün hükümlerinde zulüm yoktur. Bu zulmettine göre ne? Allah'ın indirinden başkasına hükmediyor o yasnada. Yani senin malının alınmasına hükmediyor zulüm diyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulmen alınmasından bahsediyor zulmenin alınmasından bahsettiğine göre bunun zulümle nitelediğine göre bu Allah'ın hükmü değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani burada diyebilir değil mi e, bu zulmle hükmettiği için Allah'ın indirinden başkası hükmettiği için bu kimse kafir olmuştur işte küfrü bevahtır bu küfrü bevaht gördüğünüz zaman da yöneticiye ayaklanabilirsiniz çünkü yöneticiye mesela Ubade bin Sanit Radya'nın hadisinde ne diyor küfrü bevaht görmedikçe diyor Onlara ayaklanmayın. Yani e, itaat edin diyor. Sabredin bu yeticilere. Hadise dikkat edin. Aynı hadisin içerisinde günümüzdeki harici zihniyetlerin nasıl hata ettikleri, bu hadiste delil getirirler ha, nasıl hata ettikleri açıkça ortada. Hadisin devamında buyuruyor ki, Allah Resulü Aleyhis atırsam, işte kührü bevah görünce kadar. Allah'ın dinden, Elinizde bürhan bulunan bir küfrü beva. Allah indinden. Yani ne demek? Senin, benim, onun, bunun görüşüyle değil. Allah'tan gelen bir bürhan olacak. Mesela sen bu adam küfür işledi, onun e, işlediği şeyin küfür olduğu hükmünü sen vermeyeceksin. Allah verecek. Mesela biz bu adamlara namazın, terkinin küfür olduğunu anlatamıyoruz. Niye? Çünkü mezhep takıntısı var. Namazın, terkinin küfür olduğunu adam kabul etmiyor. Yani bu tekbirci kabul etmiyor. Peki bu niye kafir oldu? Neden küfürü diyorsun? Allah'ın indinden başkasıyla hükmetti. Yahu o değil ki bu. Yani Allah katından mürham bulunan şey diyor. Ondan sonra bakın bunların Allah katından mürham bulunan bir küfür olmadığı, bu sözlerinde haklı olmadıklarını gösteren bir ibare geliyor hadisin devamında. Ne diyor orada? Aleyhinize, Kayırmacılık yaptıklarında bile diyor hadisin devamında. Aleyhinize kayırmacılık yapmaları Allah'ın hükmü müdür? Yani haksızlıktan bahsediyor, haksız hükümden bahsediyor. Demek ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek kührü bevah değil. Çünkü aynı hadiste açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu. Allah katından elinizde burham bulunan bir küfrü e, bevah, apaçık, yani hiçbir şüpheye, çaybe barındırmayan apaçık bir küfür görmekte onlara ayaklanmayın. Nedir bu apaçık küfür? Yöneticinin aleni olarak İslam dininden irtidad etmesidir. Hristiyan olması, Yahudi olması, ateist olması, İslam'dan teberrü etmesi, yani ben Müslüman değilim demesidir. Apaçık küfrü bevah bu. Bunların dediği gibi zulmetmek veya Allah'ın indirildiğinden başkası hükmetmek, küfrü bevah olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı hadisinin devamında bunu söylemezdi. Aleyhinize kayırmacılık yaptıklarında bile sabredin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhinize kayırmacılık yapılması Allah'ın indirdiği değil. Buraya dikkat ediniz. Evet, bugün belki hepsini yetiştiremeyeceğiz ama bir ayetin daha izahını işleyelim. Diğer bir iddia Nisa suresinin 65. ayetiyle ilgili. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki, onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp, yani sana muhakeme olup, sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan, tam bir teslimiyet göstermekçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65. ayet. Şayet, Allah şeriata muhakeme olmayanlardan iman vasfını kaldırmıştır. Bu da küfrü gerektirir denilirse. Mesela bu ayeti de tekbir etmek için devir getiriyorlar. Niye? Bunlar çünkü şeriatla hükmetmiyor. Burada kaldırılan vasıf imanın aslı, tümü değildir, kemalidir. Ayet imanın ortadan kalkacağına değil, eksileceğine hükmetmektedir. Böylelikle buradan şu bağlantıyı da yakalayın. Mürciyenin, mesela biz bunu aktardığımızda bazıları hayret ediyor, olur mu ya işte mürciyenin mürciye özelliklerinden birisi yöneticilerle karşı ayaklanmaktır. Yani bu sadece haricilerin vasfı değil, mürciyenin de ayrıcı özelliklerindendir. Bugün Hanefi toplum tekfirci değil mi? Yani Hanefi, işte şeyleri biliyorsunuz, işte Vahdet Vakfı, Hüsnü, Yusuf Kerimoğlu, Yusuf Aktaş, Mustafa Çelik gibiler, veya İstanbul'dakiler falan filan. Bunlar kısmi azamı Hanefi, Hanefi doktrininde bağlılar. Yine Cemalettin Kaplan cemaati herkeza böyle koyu Hanefidirler. Fakat aynı şekilde koyu tekvicilerdir. Harcilik akilerine de sahiptirler. Bu bir tezat. Adamlar iman tarif ederken iman artmaz ve eksilmez diye tarif ediyor. E, amelleri imandan saymıyor. Tıpkı diğer maturitler gibi. Ama küfürden sayıyor. O zaman bakın şuradaki durum ortaya çıkıyor. Mesela biz Nisa 65'i getirdiğimizde Hizbut Tarıcı diyor ki e, kayıtlarda var bu yani imanın artıp eksileceğine delil getiriyoruz bu ayet. Adam mesela diyor adam günah işledi diyor işte Rasul'e muhakeme olmadı veya sünnete muhalefet etti. Bu kafir mi oldu diyor. Hayır. E, iman iman kaldırılıyor diyorsun diyor. Kardeşim ayet diyor. Ben demiyorum ki bunu. Bak ayet diyor. Şu üç şeyi yapmayandan iman nef değil mi? İman nef O zaman size göre kafir diyor. Hayır, onu siz söylüyorsunuz diyoruz biz. Yani imanın tek zıttı yok. Dikkat edin. Nifak imanın zıttı dünya hükümleri bakımından. Küfür imanın zıttı ve fısk imanın zıttı. O halde küfür İmanı tamamen ortadan kaldıran şeydir. Fısk ise imanı eksirten şeydir. Dikkat edin. Burada yani ayetin manası şudur. Resul'e muhakeme olmayan, onun verdiği hükümden dolayı tam anlamıyla teslim olmayan, sıkıntı hissetmeden teslim olmayan kişinin imanı eksiktir. Fıskladır çünkü o. Yani kamil imana sahip değildir. Allah Azze ve Celle burada iman nefi ederken, yani o kamil imana sahip değildir diyor. Allah Azze ve Celle'nin sözü şüphesiz doğrudur. Mesela siz bir bardağı tam doldurmadığınızda bardak dolu diye kısmen doğru söylemiştir. Bardak dolu değil diyen de kısmen doğru söylemiştir. Ama bardak boştur diyen yalan söylemiştir. Bardak tam dolu değil. Dolu diyen kısmen doğru söylüyor. Dolu ama tam dolu değil. Dolu değil diyen de doğru söylüyor. O da tam dolu olmadığını kastediyor. Ama boş derse, bu bir yalandır. Bardak boş değil, var. İşte Allah Azze ve Celle'nin sözü, burada şey gibi, işte dolu değil diyenin sözü gibi burada. İman nef yedilmiş bunlardan. İman etmemiştir diyor. Şeriatta iman vasfının kaldırılmasıyla onun aslı tamamı değil, Kemali kastedilmiştir. Bunun örnekleri mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, sizden biriniz kendi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olmaz. Hadis. Kendi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olmaz. Yani bu kafaya göre, iman etmez, eksilmez kişiye göre bu kafirdir denmesi gerekir. Önce kendileri bir takım kalıplar koyuyorlar. Nasları bu kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Girmeyince böyle bir sonuç çıkıyor ortaya işte. Sonra vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Kime yalan Resul Allah'ın diyorlar? Bunun üzerine komşusunu kötülüklerinden güvende kılmayan kimse. Yani kötülüklerinden komşusunu güvende kılmıyor. Kötülük yapıyor. Komşusuna eziyet ulaşıyor kendisine. Gürültü yapıyor, ne bileyim pislik atıyor, çöp atıyor, rahatsızlık veriyor, bir şeyler yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir. İşte bu sözde aynı şurada söylediğimiz, verdiğimiz örnekteki gibi anlaşılması gerekir. Yani bu bardak dolu değil. Ama boş da değil. Yani bardak dolu değil demek boş manasına gelmiyor. Tek sıttı yok. Buraya dikkat edilsin. Şunu iyi bilmek gerekir ki ayetle kaldırılan iman vasfını İmanın aslı ile kemali arasında değiştiren sebepler vardır. Bunlardan birincisi, ayette iman vasfının kaldırılması üç kişi hakkında söz konusudur bu ayette. Bakın, bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakeme olmayan. iki gönlünde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hükmüne karşı sıkıntı hisseden. Üç, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hükmüne teslim olmayan, yani gereğini uygulamayan... Ayette iman vasfının kaldırılmasını iman aslına yorumlayanların, imanın tamamen kaldırıldığına hükmedenlerin bu üç sınıfı da tekbir etmeleri gerekir. Halbuki ikinci ve üçüncü maddede zikredilenlerin kafir olmayacaklarına deliller vardır. Bunun apaçık delillerden iki tanesi şu şekilde. Birincisi Enes bin Malik Radyalant dedi ki, Mekke fethedildiği zaman... Kureş arasında ganimetler taksim edildi. Ensar dedi ki, bu gerçekten hayret verici. Onların kanlarını bizim kılıçlarımız döktü. Ganimetler ise şunlara veriliyor. Yani savaşanlar biz olduğumuz halde ganimetten bir de bunlara pay veriliyor diye böyle bir itiraz geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ulaşınca onları topladı, Ensarı topladı ve şöyle dedi. Sizden bana ulaşan şu sözler neyin nesidir? Onlar da yalanlamayarak Neyse odur dediler. Yani dediğimizin arkasındayız. Buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sizler onların evlerine dünya ile dönmesinden, sizlerin ise evlerinize Allah'ın Resulü ile birlikte dönüyor, dönüyor olmanızdan razı olmaz mısınız? Şayet insanlar bir vadiye veya bir mahalleye, ensar da başka bir vadiye veya başka bir mahalleye gidecek olsa muhakkak ki ben ensarın vadisine veya ensarın mahallesine giderdim. Dediler ki, e Allah'ın Resulü artık razı olduk. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Yani bu kısa anlaşıldı değil mi? Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları bu itirazla ayete ters düştüler mi? Ve ayette iman vasfı kaldırılıyor mu? Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar tekbir etmiyor. Bilakis bunlar teselli ediyor. Demek ki burada imanın ile ilgili bir durum var. Künhü tamamıyla alakalı değil. İkincisi, Ayşe radıyallahu hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ebu kuafen'in kızı, yani Ayşe radıyallahu konusunda adaletli olmasını söylemeye gelmişlerdi. Burada bakın, e, bu sınıf Allah Resulü'nün hanımları. Allah Resulü'ne Allah'tan kork, adaletli ol diyen bir başkası da harci dikkate edildi. Allah Resulü Aleyhissatasa onun soyundan harçlerin çıkacağını bildirdi. Sahabeler onu nifakla itham ettiler. Yani benzer sözler söylemelerine rağmen kişilerin durumları bakın farklı. Yani mutlak hüküm değil, muayyen hükümlerin farklılığı söz konusu burada. Evet. Bu rivayette yine Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayet. Allah Resulüne hanımları geliyor adaletli ol demeye. Ayette geçen 3 sınıftan ikinci ve üçüncüsünden imanın kemal vasfı kaldırıldığına göre yani tamam değil de kemale kaldırıldığına göre ilk sınıf hakkında da bu geçerlidir. 2. ve 3. sınıflar tekfir edilemeyeceğine göre ilk sınıfta yani Allah Resulü aleyhissat ve muhakeme olmayanlarda da tekfir edilemez. Zira hepsi hakkında tehdit tektir. Yani buradaki tehdit bir tane nedir o? iman etmiş olmazlar. Allah Azze ve Celle zatına yemin ederek söylüyor ki iman etmiş olmazlar. Bakın tehdit iman etmiş olmazlar. Fakat bunun vasfı ne şekilde? Üç sınıf hakkında da geliyor. Yani sen ikinci sınıf, üçüncü sınıf bunlar iman etmiş olabilir. Yani bunlar işte kafir olmazlar ama şu birinci sınıf. Yani Resul'e muhakeme olmayanlar bunlar kesin kafirdir dersen bir kere delil getirdiğin ayette tezata düşersin. Tekbir şeyin hikayesidir e, ayet. Tekbir hükmün hikayesi. Evet. Bu hususu Şeyhülislam i İslam i̇mr e, da şu sözleriyle e, bağlıyor. Bu ayet haricilerin Allah'ın indirdiğiyle yönetmedikleri gerekçesiyle yöneticileri tekbir etmekte getirdikleri delillerdendir. Böylece mesele aydınlığa kavuşmuştur. İkinci sebep, bu birinci sebepti böyle anlamamız gerektiğinin yani kemalin nefedildiğinin anlaşılması ikinci sebebi bu da dikkat gerektiren bir konu. Yani zihinlerin, kalplerin uyanık olması gerekir. Ayet Bedir asabından olan bir ensari hakkında nazil olmuştur. Bedir asabından. Bedir asabı büyük küfre düşmekten korunmuşlardır. Çünkü Allah azze ve celle siz ne yaparsanız başladım diyor. Allah ise küfrü, şirki sahibi ve etmedikçe başlamayacağını bildiriyor. Bu olay Zübeyir radıyallahu ile bu adam hakkında, yani bu ensarlı adam radıyallahu arasına geçen bir davaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ensarıyı öfkelendiren bir hüküm verince o amcanın oğlu olduğu için mi böyle hükmettin demişti veya halanın oğlu olduğu için mi böyle hükmettin demişti. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Bedir ashabından olan bu Ensar'ın öfkesine bakın ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hükmüne Ondan böylece tam bir teslimiyet gerçekleşmiyor. Ayette tam anlamıyla teslim olmak. Gönülde hiçbir itiraz bulmasın, tam anlamıyla teslim olmadıkça diyor. iman etmiş olmazlar diyor. Bu adam, bu sahabe, Allah'ımdan razı olsun, böyle bir şey söyleyince, ayet onun üzerine nazı oluyor zaten. Şimdi bu ayetten dolayı tekbir edenleri, öncelikle bu sahabeyi tekbir etmeleri gerekmiyor mu? Tekbir ederlerse eğer, Allah Resulü Aleyhisselatü da tekfir etmeleri gerekecek. Çünkü kafiri tekfir etmeyen silsisi falan filan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna mürted muamelesi yapmıyor, tekfir etmiyor. Hatta münafık muamelesi yapılmasından bile bahsedilemez. Çünkü Bedir hasabından. Hatıb bin Belta'a kıssasını hatırlayın. Ona münafık deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme. Ey Ömer diyor, o Bedir hasabından diyor. Allah Azze ve Celle Bedir asabı hakkında bundan sonra ne yaparsan sizi bağışladım buyuruyor. Bu ayeti şey bu, e, kutsadesi getiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam delil olarak. Bedir Asam'dan olduğuna göre bu kişi nifakla bile nitelenemez. Bırakın tekfirle, mürtedlikle nitelenmeyi. Evet, İbn-i Teğmen Allah diyor ki burada, Allah ve Resulünün iman, İslam, din, namaz, oruç, taharet, hac ve benzer isimler gibi isimlerin gereklerinden olan meseleleri nefret her müsemma, ancak bu müsemmanın gereklerinden olan bir vacibin terk edilmesi sebebiyle nef Bu yüzden Allah Azze ve Celle, işte Nisa 65. ayetini okur böyle buyurmuştur diyor. Bu gaye gerçekleşmediği sürece iman vasfı nef edildiğinde bu gayenin insanlara farz olduğunu gösterir. Yani Rasul'e muhakem olmak farzdır, onun verdiği hükümden dolayı gönülde sıkıntı hissetmemek, yani bu sıkıntıyla mücadele etmek farzdır ve onun verdiği hükme teslim olmak gereğini yapmak farzdır. Farzı yerine getirmediği zaman elbette kişi günahkar olur, fasık olur. Ama kafir, inkar eden için. Evet, bu, kim bunu terk ederse tehdide muhatap olur ve cennete azaba uğramadan girmekle vaat edilen vacip iman sahiplerinden olamaz. Yani cennete girse bile ancak günahlarını yandıktan sonra veya tevbe eder de Allah bağışlar olmuş üstesine. Nuhakkak cezasını görür tehdidi e, muhatap olur diyor. Yine diyor ki, kitap ve sünnetle nef edilen ameller ancak o amelin bazı gereklerinin yerine gelmemesi sebebiyledir. Yani reddedilen, kabul edilmeyen ameller, o amelin gereği olan bazı hususların yerine gelmemesi sebebiyledir. Allah Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi diyor. Yine burada Nisa 65'i zikrediyor. Şayet, delir ashabının küfre düşmekten korunmasının delili nedir denilirse, Muhakkak ki allah Teala onlara cenneti vacip kılmıştır. Nitekim Hatip radıyallahu kıssasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir asab hakkında şöyle buyurmuştur. Allah onların durumlarından haberdar olduğundan olsa gerek şöyle buyurmuştur. Dilediğiniz ameli işleyin sizlere cenneti vacip kıldım. Yani bu Allah azze ve celle tarafından Bedir ashabını bir korumadır. Küfre ve şirke düşmekten korumadır. Ama günah düşemez mi? Düşer. Ama onu bağışlar Allah Azze ve Celle. Fakat şirk ve küfürü bağışlamaz. Ta ki sahibi ölmeden önce teybeder müstesna. Evet. İslam'dan çıkaran konularda onların özelliklerini ve korunmuşluklarını söylemeyen kimse, bu itikatte olmayan kimse, hem zikredilen hadise hem de Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine ters düşer. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındakileri ise dilediğine bağışlar. Nisa 48 ve 116. ayetleri. Allah şirki bağışlamaz. Bedir hesabını da ne yaparsanız bağışladım dediğine göre ki ezeli ilme de delildir Allah Azze ve Celle'nin kaderi ilmine, ezeli ilmine her şeyi önceden yazmıştır. Allah herkesin ne yapacağını önceden biliyor. Bu bilgisinden dolayı bunları bağışlıyor. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cümleye dikkat ederseniz, Allah onların durumlarından haberdar olduğundan olsa gerek böyle buyurmuştur diyor. Yani ezeli ilmiyle bunu bildiğinden dolayı. Kadere iman rükunların ilki ilim. Yani Allah Azze ve Celle'nin olmuş olacak her şeyi bilmesidir. Evet, şöyle bir itiraz gelebilir. Bedir ashabından birinin küfre düşüp de sonra bundan tevbe etmesi, sonra bu tevbe üzerine ölerek cennete girmesi mümkün değil mi? Böylece çelişki söz konusu olmaz denilirse. Yani küfre düşebilir ama tevbe edebilir böyle bir itiraz gelirse. Bir, Allah Azze ve Celle bedir ashabını mutlak bir bağışlamayla bağışlanmıştır. Bu bağış tevbeye bağlanmamıştır. Dikkat edin. Yani günahları, mesela günahlar üzerine ölse bile ve tevbe etmeden ölüyor. Allah mutlak bir bağışlamayla bağışlıyor. Tevbeye de bağlamıyor bunu. Bedir Ashabı hakkındaki bu nas'ın mutlak olarak değerlendirilmesi, Allah Teala'nın şart koşmadığı şeylerin şart koşulmaması gerekir. İki, şayet bu söylenilirse onlar hakkında bu üstünlüğü iptal etmiş oluruz. Şayet birisi derse ki, yani tevbe etmeleri şarttır. Çünkü diğer nas'larda işte tevbe şart koştu. Dolayısıyla Bedir Ashabı'nda da şart denilirse o zaman Bedir Ashabı'nın ne üstünlüğü kaldı ki? Ne özelliği kaldı Bedir Ashabı'nın? Yani herkes aynı konumda zaten. Yani ölmeden önce tevbe ederse zaten Allah bağışlayacak. O zaman Bedir Ashabı olmanın farkı, ayrıcalığı nedir? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu özellikle Bedir Ashabı hakkında buyurdu diyor Allah azze ve celle. Yani onlara bir ayrıcalık olarak. Evet. İlim ehli küfürle dahil bütün günahların tövbe ile affedileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Tövbe ile beraber küfür de şirk de affedilir. Bütün günahlarda öyle. Fakat şirk ve küfür sadece ile affedilir. Başkaları için, Bedir asap dışındaki kimseler için. Şirk ve küfür dışında olan günahlara gelince adam bunlardan tevbe etmeden öldü. Büyük günahlar işledi veya küçük günahlar işledi. Tevbe etmeden öldü. Bakın Nisa 48 ve 116. ayetleri bunu Allah'ın dilemesinde olduğunu bildiriyor. Allah dilerse bağışlar. Şirkin altındakileri diyor. Tevbe etmeden ölmüş. Allah dilerse bağışlar. Evet, şayet Bedir ashabının günahının bağışlanması tebe şartına bağlanırsa, onları Bedir'e katılmayan başkalarından ayıran bir özellikleri kalmaz. İnet-i da şöyle diyor, Bedir ashabı ve benzerler hakkında istediğiniz ameli işleyiniz, sizleri bağışladım buyurulması, küçük günahlara veya tevbe ile birlikte bağışlanmasına yorumlanırsa, Onlarla başkaları arasında bir fark kalmaz. Yine hadisin küfre yorumlanması da caiz değildir. Zira küfrün ancak tevbe ile başlandı bilinmektedir. Yine bunun sadece büyük günahlardan sakınmak suretiyle başlanan küçük günahlara yorumlanması bile caiz değildir. Bunu Necmur-u 7. cildinde, ki Türkçe tercüme edilen 7. cilt aynı şey, 7. cilt iman bölümleri, İman-ı Kebri ve İman-ı ve iman risalesi yinemin İm bunların tercümesinden ibaret İmin temiyye külliyatından bahsediyorum. Yani fetvalarda da orijinal Arapçasında 7. cilt bu. Yine şöyle bir itiraz gelirse ayette şeriata muhakeme olmayanların iman vasfı kaldırılıyor. Bu hükmün bu sahabe hakkında sabit olması gerekmez. Zira belirli bir şahsın tekfirinde şartlar ve engeller söz konusudur denilirse. Yani o yüzden Allah Resulü tekfir etmedi. Yoksa fiili küfürdü denilirse. Allah Resulü muayyenini tekfir etmedi. Ama fiil küfürdür, denilirse. Şüphe bu. Cevap, bu belirli sahabeyi diğerlerinden ayıran özelliği hakkında ayet indirilmiş olmasıdır. Ayetin kim hakkında indirildiğine bakmadan tefsir etmenin imkanı yoktur. Bununla beraber ayetin sebebinin özel oluşuna değil, lafzının genel oluşuna itibar edilir. Bu kaydedir sebebin hususi oluşuna değil lafsın umumi oluşuna itibar edilir tefsir-i ancak ayetin kapsamına hakkında indirildiği kimsenin girmesinin öncelikli oluşunda bir ihtilaf yoktur yani ayet bir kimse hakkında iniyor burada öncelikle o ayetin hükmünü o kişi giyer yani burada bir ihtilaf yoktur i̇bn Teymiyye Teymiy'e Allah diyor ki ayetin belirli bir sebebi vardır eğer emir veya yasak söz konusu ise bu hakkında nazil olduğu o şahıs ile onun durumunda olan başkalar arasında yani hepsini kapsayacak şekildedir. Eğer övgü veya kınama türünden bir haber söz konusuysa yine o şahıs ile onun durumunda olan başkaları arasındadır. Yani ayetin kendisi hakkında indirildiği şahıs küfre girmedi ama ondan başkası olan herkes küfre girer demek zaten başı başına bir tezattır. İbn Kayyim rahimehullah da diyor ki hükme sebep olan hükmün kapsamı dışında bırakılıp başkalarına uygulanamaz. Hükme sebep olan kişi, hükmün kapsamı dışında bırakılıp da bu hüküm başkalarına uygulanamaz diyor. Öncelikle bir hüküm varsa, onu sebep olan kişi giyer. Yani ayetin nazı olmasa sebep olan. Yine Allamezerkeş'i Elburhan, El Türkçe'de tercüme edildi galiba. Evet. İrfan ki tercüme edildi. Zerkeşi'de e tefsir-i usulü yazan eski alimlerden birisi. el kitabında diyor ki usule dair. Bu konuda bazılarından icma nakletmiş ve şöyle demiştir. Sebep olanın iştahat ve icma ile kapsamdan çıkarılması caiz değildir. Nitekim Kadı Ebu Bekir muhtasara bunu nakletmiştir. Zira sebebin hüküm kapsamına girmesi kesindir. Yani bir e, ayetin veya bir hadisin söylenmesine sebep olan kişi o hükmün kapsamı dışında kalmaz. Yani burada icma var, kesindir. Zaten e, mantık da normal insanların anlayışı da bunu gerektirir. E, fakat işte e, insanlar böyle bir şey ittihad edip sonra nasları buna göre zorlamaya çalıştıklarından tuhaf itirazlar gelmiştir. Allah a izin verirse bir sonraki derste Nisa 60. ayet hakkında getirilen bir şüpheyi sonra diğer bazı ayetleri izah etmeye çalışacağız. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve ve töbû Anlaşılmayan sormak istediğiniz Hocam bu vedirasadan dediğiniz ya, Evet. şimdi de yine ayetler sarhatmeler olsun bu Ayeti inen kişiyi kapsıyorsa, az önceki, önceki, geçen şeyde onları nasıl alınacağız? Onu? Şimdi ayetin inmesine sebep olan, sebep olan kişi. Mesela burada bir ensari var, diğeri de Zübeyir radıyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu ensarlı şahıs, ismi zikredilmiyor herhalde, o sahabeye lanetlerini uzatmaktan korumak için diyor bazenler bunu. O diyor, halanın oğlu olduğu için mi ona iltimas geçtin, torpil yaptın diyor yani. Böyle deyince Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Rabbine yeminler olsun ki aralarında çekiştikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, ve verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmakça iman etmiş olmazlar. Şimdi bu ayet kimin hakkında iniyor? Bu olay hakkında iniyor. Bu olaya sebebiyet veren, bu ayetin inmesine sebebiyet veren kim? Bu insanın bu sözü. Şimdi bunlar diyor ki, ayette iman nef edildiğine göre Resul'e muhakeme olmayan yani şeriatla hükmetmeyen kişi, veya herhangi bir meselesinde tağutun mahkemesine, devletin mahkemesine başvuran kişi Rasul'e muhakeme olmamıştır diyor. Dolayısıyla bunlar diyor kafirdir diyor. Çünkü Allah ayette imanı nefiyet diyor onlardan diyor. Biz de diyoruz ki burada eğer böyle yapan kafir oluyorsa Allah azze ve celle aynı ayette üç sınıftan imanı nefiyediyor. Bu iman nefiyetmenin manası kafirlikse, İslam dini dışına çıkmaksa Ayetin inmesine sebep olan kişi var burada. Rasul'e muhakeme olmuş ama e, onun verdiği hükümden dolayı gönlünde bir sıkıntı var. O senin halanın olduğu için böyle mi hüküm verdin diyor. Yine Ayşe radıyallahu anh'a şikayete gelen hanımlarının durumu. Yine Ensar'ın işte e, biz savaştık, ganimet onlara veriliyor denmesi. Hep aynı kapsamda. Hocam ayetlerinden sonra ne oluyor? Peki mesela o olayda aslında bir şey var mı? Yok. Bu kadar bitiyor mu? Bu kadar yani. Yani hüküm belli. yani O mesele tarla sulama meselesinde adam böyle söyleyince, yani biz olay tam aktaralım. Ee, bunlar davalaşınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Zübeyir radıyallahu anh'ın bahçesi yukarıda olduğu için, sen bahçeni sula, işin bitince suyu sal, aşağıda işte bu Ensar sulasın diyor. Böyle deyince Ensar diyor ki, o diyor ol olduğu için mi böyle torpilli bir fetva verdin diyor yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna öfkeleniyor. Ey Zubeyr diyor, ee, sen diyor bırakma, iyice su kendiliğinden taşınca kadar bırakma diyor. Hükmü böyle netleştiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada işte sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ithab etmesi beklenen bir ayet varmış gibi bir tavır varken Allah Azze ve Celle tam tersini indiriyor, diyor ki ona muhakeme olmadıkça, aranızda geçen meseledir, Resul'a muhakeme olmadıkça ve onun verdiği hükümden dolayı gönlünüzde bir sıkıntı hissetmeden, tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Yani Allah Resulü'nün verdiği hüküm gayet yerindedir. Şeyi geliyor. Şimdi bu bir kere gerçekleşen bir olay. Üzerine bu ayet iniyor. Biz burada eğer küfre etmeyeceksek iman nefiyedirildiğine göre bu küfrü gerektirir diyeceksek bu ensarinin bu hükmü öncelikle giymesi lazım Çünkü bu Ensar'ın tavrından dolayı bu ayetiniyor iniyor. E onu tekkür edemediğimize göre ki bedir asabından olduğuna göre küfre düşmesi mümkün olmadığına göre söylediğimiz sebeplerden dolayı bunu yaptığı şey demek ki küfür değil ama iman da değil yani bizim imanı tanımlarken iman derslerine dinlerseniz bu biraz daha netleşir inşallah. İmanın üç tane zıttı var diyoruz. Allah katında iki tane. Bizim katımızda, insanlar katında üç tane. Birisi küfür. İslam'ın dışına çıkmak. İslam'ın dışına diyorum bak. Küfür, İslam'ın dışına çıkmak. Birisi nifak. İslam'ın içerisinde, Allah katında İslam'ın dışında fakat dünya hükümleri bakımından bizim katımızda insanlar katında bu Müslüman kabul edilir. Kalbi iman etmemiş. Kalbinde iman yok bu adamın. Ama ben Müslümanım diyor. Bu küfrünü gizlemeyi beceriyor yani. Bu nifak. Bir de fısk var. Fısk yani tam anlamıyla iman etmemiş. İman dairesinin dışında bu. Veya o şubede dışında. Çünkü iman 70 küsur şubedir. Yani hiçbirimiz e, iddia edemez ki 70 şubenin tamamını da ben kanun bir şekilde yerine getirdim. Bunu kimse iddia edemez. Zaten böyle bir iddia da yasaklanıyor. E, bu mevzuda, bu ameli mevzuda bu kişi bu iman şubesinin dışında ama İslam dairesinin içerisinde kalmaya devam ediyor bu. Allah katında da İslam dairesinin içerisinde. Buraya dikkat et. Ama münafık Allah katında İslam dairesinde falan değilken insanlar katında İslam dairesindedir. Mesela Abdullah bin Ubey bin Selul gibi. Bu adamın küfrü pek çok ayetle sabit. Yani kalbin iman etmediği, küfür içerisinde olduğu pek çok ayette sabit. Kendi fiilleriyle, rivayetlerde de sabit. Ama dünyada ben Müslümanım diyorum. Müslümanların yanında yer alıyor. İşte zahiri, İslam'ın farzlarını yerine getiriyor. Müslüman gibi muamele görüyor. Dünya mı bu. Allah Resulü'nün uyguladığı hüküm bu. <Gülüyor> Aleyküm selamun Ama... Allah katında böyle mi? Allah katında bu adam kâbis. Bizim katımızda Müslüman. Mü'min değil. Yani biz bir kimsenin e, İslam'ına şahit edebiliyoruz. Yani bu adam Müslüman'dır diyebiliyoruz. Bu iznimiz var. İslam'ın şartlarını yerine getiriyor, kıblemize yöneliyorsa, ben Müslümanlardan diyorsa veya kelime-i şehadet söylüyorsa biz onun Müslüman olduğuna şahit ederiz. <gülüyor> Ama mümin diyemiyoruz. Yani dört dörtlük bütün farzları yerine getirse de... ...kimsenin kalbini bilemeyeceğimiz için... ...mümin diyemiyoruz. Yani... ...buna şahitlik edemiyoruz. Bu yüzden... ...bu küfür lafzıyla nifak lafzı... ...münafık lafzı ile kafir lafzı... ...arasında da böyle bir incelik var. Mesela bir kimseye... ...fıskışlıyor, fasık diyorsun değil mi? İmanın dışına çıkarıyorsun bir nevi onu. Fakat İslam dışına çıkaramıyorsun. Bir de münafık dediğin kimse vardır ki sen bu adamın kalbinin kafir olduğuna kesin kanaat etmişsindir. Buna hüccet ulaşmıştır. Kasıt engeli yoktur, tevil engeli yoktur, cehalet engeli yoktur, işte ikra altında olma gibi bir engeli yoktur. Hiçbir engeli bulunmamasına rağmen küfür olan söz ve fiili işliyor. Fakat sen ona hükmü tatbik edemiyorsun veya hükmü tatbik etmeye kalktığında veya bir baskıyla karşılaştığı zaman ben de Müslümanım diyor veya tevbe ettiğini söylüyor. Sonra tekrar dönüyor da kalınca yine Tevbe ettin söylüyor Böyle bir yapıda Bu adama da münafık diyorsun Kafir diyemiyorsun Biz büyük bir kanaatle Emin bir kanaatle Bunu mesela Küfründen emin olduğumuzda O kimsenin Müslüman olduğunu iddia ediyorsa Biz ancak münafık diyebiliyoruz Dikkat et buna Eğer kafir dersen Allah'ın hükmüyle hükmetmiş oluyorsun Allah'ın hükmünü sen nereden biliyorsun? Bakın şimdi, şu olaya dikkat edin. Ee, Sayıha'yı olması lazım. Bir savaş esnasında düşman geri dönüp kaçarken, onlardan birisini yakalıyor, bu tam o sırada ben Müslüman oldum diyor. Yani öldürülecek, ben Müslüman oldum diyor. O da tabii inanmıyor o haline, öldürüyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu durumu söyleyince, kalbini yarıp baktın mı diyor, e yarıp baksaydım diyor, görebilecek miydim? E, göremeyeceği şeyden dolayı nasıl hükmediyorsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Mesele bu. Yani e, bugün Esat hakkında, Beşer Esat hakkında konuşan veya diğer yöneticiler hakkında konuşanlara biz bu ihtarı yapmaya çalışıyoruz. Yani biz bu adamları temize çekmiyoruz. İşte bunlar mümin, dört dörtlük, güzel Müslüman. Biz bunu söylemiyoruz ki. Fakat şeriatın çizdiği sınırlarda duralım. Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırlarda duralım. Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet etmeyelim. Allah Resulü'nün böylesi münafıklar hakkındaki sünneti buydu. Bakın bu münafıklar kafirlerden daha beter, daha zararlı Müslümanlara. Böyle olmasına rağmen Allah Resulü'nün uygulaması bu. Onun sünneti bu. Burada işte insanların bunları tekfir etmeleri, taşkınlık yapmaları, mürted hükmü uygulamaları esasında bu noktaya çok dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine yamuk bakmaktan kaynaklanıyor. Şu yüzden söylüyorum. İbn-i Ömer biliyorsunuz. İbn-i Ömer her adımında Allah Resulü aleyhisselatü vesselama harfiyen uymak için çok temkinli biriz. Yani her konuda Allah Resulü, yani bir sağa döndüyse sağa, sola döndüyse sola. Böylesine her konuda tatbik etmeyen, etmeye çalışan, sünnete hırslı bir sahabe. Fitnelerdeki İbn-i Ömer konumuna bir dikkat edin. En sağlam çizgi Ondadır. En basiretli, en adaletli çizgi. Bunlardan birisi şu. E, Muaviye radıyallahu anh işte bir hutbe yapıp insanları taraftarlığına çağırmaya e, insanlar topladığı zaman Hafsa radıyallahu anh, ablası, Allah Resulü'nün hanımı sen de git diyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh, gidiyor. Dinliyor. İşte Muaviye radıyallahu anh ne kadar hak sahibi olduğundan falan bahsediyor. Bunu dinleyen ravi diyor ki İbn-i Ömer'e sen bir şey söylemedin mi diyor. Vallahi diyor, aklıma şey geldi diyor. Yani senin yani Ömer radıyallahu anh, Öbekir radıyallahu anh, e, bunların halifeliğini falan şey yapıyor. E, Ali radıyallahu halifeliğini kabul etmiyor e, Muavi radıyallahu Senin diyor baban ve sen Müşriklerin safındayken diyor Ali radıyallan sana karşı savaşıyordu diyor. Halife'le o da layıktır. Böyle demek ağzıma geldi de diyor. Sonra diyor ortama baktım diyor. Bu farklı şeylere yorumlanacak ve Müslümanlar arasında fitneye alevlendirecek sustum diyor. Bize bir pay diyor. Orada işte e, şey söylemiyor. Yani Bazen hak bir şey bile olsa sabrediyor orada söylemiyor. Yani Ali radıyallahu anh hakkı var burada. Ama mesela oradaki tutumuna dikkat edin. Ümmetin durumunu yani fitneye meyyah durumlarını e, dikkate alıyor ve söylemiyor bunu. Bunun gibi pek çok hadisesi var İbn-i Mesela Yezit olayında da böyle. Hüseyin radıyallahu anh ona karşı ayaklanma durumuna girdi zaman biz Döriyez'de biat ettik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boynunda biat olmadan ölen cahiliye üzere ölür buyurdu diyor. E, ve ona nasihat ediyor, sen de gitme şöyle şöyle olur diye kitaplarda bu konudaki sözlerini bulabilirsiniz. Yani basiretli hareketlere sebep olan şey, e, sahabedeki sünnete uyma tutkularıdır, hırslarıdır. Bak İbn-i Ömer anh, fitnelerden uzak durmuştur. Ali radiyallahu anh, e, o fitneye Allah'ın takdiri olarak muhatap olmuştur ama hakkın tarafındaydı Ali radıyallahu anh nitekim Ayşe radıyallahu hayli harbinde de öyle o zaman ben gruba attım ya Ammar radıyallahu diyor ki Allah sizi diyor imtihan ediyor diyor müminlerin annesine mi uyacaksınız o müminlerin annesi yani onun faziletini kimse inkar edemez diyor Allah rüzunun hanımı fakat Allah sizi imtihan ediyor diyor Allah'a mı itaat edeceksiniz yoksa ona mı Ayşe Radyalanha'yı. İnsanların bakın bütün problemleri bu gibi şeylerden. Bak duygusallık var. Hatta Ali Radyalanha'yı diğer bazıları geliyor diyor ya, Haris bin el Leysi rivayet ediyor. Karşıda diyor işte peygamberin hanımı, müminlerin annesi var diyor. Talha var, Zübeyir var diyor. Bunlar diyor cennette müjdelenmiş kişiler diyor. Sen tek başınasın. Yani bu vasılara sahip olarak. Tek başınasın diyor. Hakk Onlardan mı, sende mi olacak diyor. Ali Radyalan diyor ki, ''Eğer yukarıdan bakarsan aşağıyı, aşağıdan bakarsan yukarıyı göremezsin diyor. Meseleler sana karışık gelmiş, sen önce hakkı tanı, kimler hakkın tarafında onu ondan sonra bilirsin. Önce kişileri tanıyarak hakkı ulaşmaya çalışırsan, hakkı asla ulaşamazsın diyor.'' Yani ölçü kayması ta o zamanlarda başlayan bir olay. Ve bu ölçü kaymalarının en büyük sebeplerinden birisi de duygusal hareket. Mesela adamın elinde delil var, delile bakmıyor da gördüğü şeylere bakıyor, kendisini etkileyen şeylere bakıyor. Delil apaçık ortada. Şundan dolayı söyledim. Şey yani İbn Ömer radyalanmanın böyle insanlar tarafından ufak, hatta aşırılık, taasup gibi görülen şeylerde bile sünnete riayet etmek istemesi, onun fitnelerde sünnete en uygun tavırları Görebilmesine sebebiyet vermiştir. Ondan sonraki tabiin zamanında da böyle olmuştur. Fitnelere düşenler de basit gördükleri olaylarda sünnete muhalefet etmelerinden dolayı buna düşmüşlerdir. Bunlardan bir örnek Saad bin Abi Vakkas radıyallahu oğlu Ömer bin Saattır. Ömer bin Saad bir gün bir dua yapıyor secili böyle şiir gibi ya Rabb'i bana cennette cennetin ortasında falanca köşkünde sağda şöyle şeyler olan, solunda şöyle olan falan filan Sad bin Ebi Vakkas bunu duyunca onu eleştiriyor. Sakın bir daha böyle şeyleri yapma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Duada haddi aşağıya kimseler olacak diye. Onu kınıyor. Bu Ömer bin Saad işte Hüseyin radıyallahu anh'ı öldürmeye karşı Yezid'in kurduğu ekiplerde komutandı. Yani Ubedullah bin Ziyad'ın işte mal talep edip vaat edip de vaat edip de, vaat edip de e, kandırdığı bir kimseydi Ömer bin Saad ona işte burada Hüseyin'in üzerine yürürse sana işte falanca yerim vali diyerek böyle bir vaatte bulunmuştu o hakkın Hüseyin radıyallahu anh'dan yana olduğunu gördüğü bildiği halde ve bunu öncesinde itiraf ettiği halde bu vaat karşısında gitti geldi gitti geldi en sonunda o safta komutan olarak Hüseyin radıyallahu an karşısında çıktı yani e, sünnetten basit gibi görülen tavizler ileride büyük sapmaları getiriyor. İşte Evin Mesud Radyalan mescidden kovduğu kimseler de bu şekilde. O yüzden diyoruz mesela biz bu insanlara neden anlatamıyoruz bu olayı? Halbuki çok basit. Yani küfür başka, nifak başka, irtidad başka, yani bunlar ayrı istalaklar, hepsinin müsemmaları başka bunların. Niye anlatamıyoruz? İnsanlar sünnete yabancı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı uygulaması mı hayırlı, senin uygulaman mı hayırlı? Bir kere Allah Resulü'nün uygulamasına Ahmet'in, Mehmet'in uygulamasını eş tutuyor. Ebu Hanife'nin kavliyle Allah Resulü'nün kavlini eşit görüyor. Ebu İmam Malik'le Allah Resulü'nün kavlini veya sahabeden birisi bile olsa herhangi birinin kavliyle Allah Resulü'nün hadisini e, sünnetini eşit görürse Allah korusun sapmaların sebebi bunlar işte. Duygusal yaklaşımlar e, buradan kaynaklanıyor. Delil Delil bazen bizim duygularımıza hitap etmeyebilir. Aynı ayette geçtiği gibi. Onun verdiği hükümden dolayı gönlünüzde hiçbir sıkıntı olmayacak. Senin kıyasına ters düşebilir Allah Resulü'nün verdiği hüküm. Senin anladığına, vakayı görüp e, senin o anda idrak ettiğin şeye ters düşebilir. İşte onu terk edeceksin, Allah Resulü'nün verdiği hükm'e teslim olacaksın. Ama bunlar münafık, bunlar şöyle diyor, bunlar böyle yapıyor falan filan. Bilham ki. Bilham ki Allah. Allah yardımcımız olsun. Allah hepimizi basiretli kılsın diye mutsundan. Zubhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşvedenle ilahe ben tuvalet ekeler çekerek Yahudiler hakkında yedir. ve tuvalet Evet. Yani sebep olan Yahudiler. Burada Ali Kübrü'nün altında küfürdür diye... İbn-i Basrı'nı. İbn-i Basrı radıyallahu anh. Hani kişinin önceki elini bulunuyor yani... Nasıl, nasıl? Hüsnü ilk... Mesela Bayda'nın dört... Yani Müslümanlar hakkında... Şimdi... E Vakıanın, yani bu sözün söylendiği yeri falan düşünmek lazım. i̇bn Abbas Radyalan'a bu sözü, yani küfürdüğüne küfür sözünü, Ali Radyalan'a karşı hariciler ayaklanıp da bu ayeti delil getirdiklerinde söylüyor. Yani onların anladığı gibi değil. Bu bir küfürdür ama onların anladığı gibi değil diyor. Bu küfrün altında bir küfürdür. Onlar diyorlardı ki, çünkü Ali Radyalan Allah'ın diriliğiyle hükmetmiyor. Tabii, yani Müslümanlar hakkında bunu söylüyor. Ama Yahudilerin küfrüne gelince, Yahudilerin küfrü Allah'ın hükmünü inkarla beraber, tebdil de var, beşerin görüşüyle, kendi uydurukları görüşle vadi-i dediğimiz şeyle, hükmetme de var. Ve bunu Tevrat'a nispet etme de var, Allah'a nispet etme de var yani, din değiştirme var yani. Allah'a nispet var yani. Yani İbn Abbas'a delana, eee Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin mutlak olarak hiçbir şekilde küfür olmadığını söylemiyor. Buraya dikkat edin. Yani bunun Müslümanlar hakkında yani mücerret olarak Allah'ın indiren başkasıyla hükmetmek küfrün altında bir küfürdür. Ama her halükarda küfür. Ama küçük küfür. Eğer inkar girer seçerin içerisine hadiste geçtiği gibi veya tebdil girerse Allah'ın hükmünü değiştirme girerse, dini değiştirme girerse veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz sayma girerse, yani diğer arizi etkenlerle beraber büyük küfür olur. Ama mücerred, mesela Ali radıyallahu anh'ın yaptığı şey büyük küfür değil, onu kastediyor. Amin cümlemize.